Haç farz oldu çıktım Kabe yoluna Mevlam nasip etti elhamdülillah Haç farz oldu çıktım Kabe yoluna Mevlam nasip etti elhamdülillah Sabrettim yanan kum çölüne Her anında dedim elhamdülillah Dedim elhamdülillah Bir gün geldi şükür buldum izini mikatı giydi mihram bezini bir gün geldi şükür buldum izini kat yerde giydi mihram bezini Kabe görünce yüzünü tek bir Dedim Elhamdülillah Dedim Elhamdülillah Safa Merve arasında sayettim Yedi kez kuş gibi uçtum da gittim Safa bibi uçtuğumda gittim Allah övgüsüyle dilim gittim içtim zemzemde dem elhamdülillah Ravzada kırk vakit namazı Allah'tan ne biden ettim niyadı Kıldım Ravzada kırk vakit namazı Allah'tan ne İkisini erine getirdim fazla. Şükür hac oldu. Elhamdülillah. Oldu. Elhamdülillah. Ben beni aşk neyledi. ne ileri ne akelim ne divane gel gör beni aşk ne ileri kya <Gülüyor> hai sa rim yellar gibi kya qazar yollar gibi kya hai redi bi geçtazarım yollar gibi yahçanarım sulan gibi gel gör beni aşk ne iledi akan solan dan golarım cana dalarım yarim için ben ağlarım gel gör beni aşra iledi yarim için ben ağlarım yarı verdi ben yürü beni aşk neyledi gurbette halim kim bile gel gör beni aşk neyledi gurbet elimde yürürüm dostları yanda görürüm gurbet Gel beni Aşk neyledi Uyanır Ben Olurum Gel gör beni Aşk neyledi Ben Sadı Gözlerim Yaş Barım yana Diğerim Taş Ben gel gör beni aşna eyledi derdimi bilen ihvan kardeş gel gör beni aşna eyledi aşkım beni mest eyledi ağa gelene has eyledi aşkım ben azda gönlüm az eylemi öldürmeye az eylemi gel gör beni az eylemi öldürmeye az eylemi gel gör beni az eylemi ben yonu Aşkın elinden avareyim Ben yıldızı bitareyim Aşkın elinden avareyim Baştan aşağı yâreyim Gel gör beni aşağı yâreyim beni. Baştan aşağı yâreyim. Gel gönlü beni aşk ne Birim <Gülüyor> Yer <Gülüyor> asad Altyazı dğer yanalım hay hay gelsin bir ha aşağı analım derden düşen divaneler derden düşen divaneler gelsin beraber yanalım hay hay gelsin beraber ha aşağı yanalım. Hay hay gelsün bir hoş çay yanalım varr soro şu bilbille varr soro şu bilbille ne zaman şubat balmış güle hay hay ne zaman şubat balmış güle Düşmüş diner, gel beraber yanalım. Hay hay gel tüm bir yanalım. Gel, dün beraber yanalım. Hay hay gel tüm bir yanalım. Gel cezade... Ba hak can gelsin yanalım hay hay gelsin bir hoşta yanalım gelsin yanalım hay hay gelsin bir hoş I got it, Oh, bir jaan Senin kazanan gözlerinize, gözlerinize, hatanızı seni, bir Biz sen bir mübarek olsa da gitsen da kumlara bahsaz, kumlara bassa o cemalin bir kez düşen seyret. Ya Rhammetsiz seni alile alile Muhabbeti candan, muhabbeti candan Yarın maşer gününde, hastivanımdan Ya Muhammed canım, ardına seni Arafat'tan nida dajjanilla ya ruhanna anjuna anjuna kuvaran gel gel gel kuvaran gel, gel gel aç هو سيران جاركان Subhanahu yeah. wa Thank mm -hmm. you. Layla hayla mağdur Layla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 koloniler kurmalısınız burada. Bunların planlamasının yapılması lazım şimdiden. Efendim politikayla ilgilenmelisiniz. Efendim buranın politikasıyla İsveç'teki kardeşlerimizden ben şey yaptım. Onlar bir takım partilerle ilgilenmişler. Hem yardım vesaire filan alıyorlar. Hem de efendim işlerini götürüyorlar. E, Tabi seçebilirsiniz. Mebus filan seçersiniz. Kendi hukukunuzu koruyabilirsiniz böylece. Sosyal kurumlara katılmalısınız faaliyetlere. Kendimize göre de dernekler vesaire kurmalısınız. Beynelmiler efendim veya buranın dışındaki Türkiye'deki hayır kurumlarıyla efendim, güzel çalışmalar yapan kuruluşlarla ilgi sağlamalısınız. Bunları yaparsanız bunları bu tarzda hatırladığım tarzda hatırlattığım anlattığım tarzda yaparsanız yıllar geçtikçe burada şeyler oturur çok çocuğunuz rahat eder aklı başında bir e, topluluk oluruz, azınlık oluruz e, ama tesirli oluruz Çocuk çocuğumuz zayi olmamış olur elden çıkmamış olur cehennemlik olmamış olur şimdi bir insan müminken imanını bırakırsa tabi cehennemlik olacak sen cennete giderken zebaniler senin çocuk çocuğunu sürükleye sürükleye cehenneme asalar, yüreğin dayanır mı? onların müslüman olmasını Müslüman yaşamasını, cennete gitmesini sağlamak senin vazifen oluyor. Onun için bu gibi hizmetleri yapmanız gerekiyor. İşte efendim Avrupa, Avrupa'da İslam ve Avrupadaki Müslümanların sorumlulukları hakkında söylemek istediğim şeyler bunlar. Ahiretinizi <gülüyor> kazanmaya gayret edin, Allah'ın rızasını elde etmeye çalışın. Efendim burada bir şeyi söylemeyi unuttum. ve bu gibi çalışmalar için efendim e, metot tasavvuftur böyle e, şeyle olmaz Anadolu'da da İslam'ın yerleşmesi Yunus Emreler'in, Mevlana'ların çalışmalarıyla olmuştur. Dikkat edin onlar mutasavvuflardır. Onların prensipleri çok önemlidir. Onlar dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek efendim, öyle çalışmışlardır. Ahlakla fedakarlıkla çalışmışlardır. O zaman sevdirmişlerdir kendilerini. O bakımdan salih olmak için müslah olmak için nefsinizin terbiyesine dikkat edin. Kendinizi iyi yetiştirin. Başka çalışmalarda aşk ile şevk ile yaparsınız. Allah'ın sevdiği kul olursunuz, evliyası olursunuz. Allah hem dünyanızı hem ahiretinizi hoş eder. Allah cümlenizi dünyada ahirette bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle, çocuk çocuğunuzla beraber iki cihanda hayırlara erdirsin. Bir hürmeti Habibihi Muhammedin Mustafa ve bir hürmeti Esra Resulatil Fatiha. tavsiye olarak bırakmış oluyor. Allahu Teala Hazretleri bizleri de Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmaya muvaffak eylesin. Hem aile hayatında, hem akrabalarımızla münasebetlerimizde, hem diğer Müslüman kardeşlerimizle ilişkilerimizde, komşularımızla ilişkilerimizde, hem ticaretimizde, hem ictimai hayatımızda, efendim iş hayatımızda bu kaidelere uygun hareket etmemizi Allahu Teala Hazretleri bizlere nasip etsin. Böylece rızasını kazanmayı efendim hem dünyada mutlu olmayı, mutlu bir düzen kurmayı, mutlu bir toplum meydana getirmeyi hem de ahirette sevap kazanmış olarak varıp Allah'ın rızasına erip cennetiyle cemaliyle bir şeref olmayı cümlemize cümlemize nasip eyleyesin. Allah bizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aleyküm. Şimdi faaliyetleri şey yapınca ben e, sizlerin de katkısı olur diye e, biraz daha açıklayayım. E, bizim e, amacımız İslam'a hizmet etmek. Ve e, yaptığımız faaliyetlerin hepsinde de ana e, şeyimiz İslam'a faydalı olmak, Müslümanlara faydalı olmak. Bunun için şeyimiz var, Hak Yol ve İlim, Kültür, Sanat Vakfı diye iki vakfımız var. Burada çeşitli faaliyetleri planlamıştık şeylerde, bu vakıfların şeylerinde ve onların hepsini kuvveten fiile çıkarttık. Yani tasarıları hakuk ettirdik. ve Şu sırada işler duruma getirdik. Vakfımızın bütün amaçlarını yerine getirdik. Sağlık amaçlı bir vakfımız daha var. O da sağlık yönünden Müslümanlara faydalı olmak istiyor. Mesela kadınların çok sıkıntı çektiğini biliyoruz. şeyde. Kadın doğum meselelerinde, kadın muayenelerinde vesaire de. Onun için Hayr-ı Nisa Hastanesi diye bir hastane kurduk. Yeni Bosma'da. Yanında kliniklerimiz vesairelerimiz var. O da ama amaç yine e, şey e, Müslümanlara e, tıp konusunda yardımcı olmak. Bu e, Hak Yol Vakfımız ve İlim Kültür Sanat Vakfımızın Türkiye'de yüzlerce şubesi var. Ayrıca yine e, çevreyi koruyalım, insanımızı koruyalım, kültürümüzü, tarihimizi koruyalım diye tarih çevre kültür derneklerimiz var. E, amacımız her bende de her hatta köyde bunun bir şubesini kurmak bunun da yüzden fazla şube şeyi var şube değil bunlar tabi tek tek dernekler yüzlerce derneğimiz var böyle yani mesela diyoruz ki bir koru tesis edelim Konya'nın filanca kasabasında yani bir korumuz olsun alıyoruz tarlayı efendim orayı ağaçlandırıyoruz. Efendim, işte orası bizim korumuz olacak. Hem oranın ağaçlandırma çalışmaları hem de bu ağaçlandırmayı yaparken içine spor tesisleri, sosyal tesisler koyabilirsek işte halkımız orada, İslami bir şekilde gençlerimiz spor yaparlar. Efendim halkımız, Müslüman kardeşlerimiz dinlenir falan diye böyle çalışmalar. Bir beldenin medarı iftiharı olan yani o beldeden yetişmiş mübarek şahıslarla ilgili Efendim, böyle yayınlar falan yaparak e, halkımızı kendisinin bir büyük insanların izinden gitmeye, teşvik etmeye çalışıyoruz. Efendim e, böyle e, tarihi sohbetler vesaireler yapmak, e, çalışmaları içindeyiz. Ayrıca halkımızın her şeyi eğitimden geçtiği için anaokulundan itibaren üniversiteye kadar İslami bir eğitim görmesini istediğimizden çeşitli okullar kurmuş durumdayız. Anaokulu İlk okul efendim işte orta seviyede okullar inşallah yani politikalar politikacılar efendim mevzuat müsaade ettiği zaman inşallah üniversitede fakültede kuracak durumdayız. Yani eğitimi baştan sonra e, tamamen mütedeyyin insanlardan teşekkül etmiş kurumlarda yapmasını sağlamak istiyoruz gençlerin. Bunun faydasını gördük daha önce bizim grubumuz Sakarya mühendislikte böyle bir yoğunlaşma e, içinde idi ve oradan çok kıymetli gençler yetişti. Şu anda çeşitli hizmetler görüyorlar. Bir ara Ankara, Ankara'da özel mimarlık mühendislik e, okulunda yoğunlaştık. Oradan çok iyi kimseler yetişti. Efendim şimdi inşallah yetiştirdiğimiz insanların çoğu muhtelif üniversitelerde akademik bulmanlara sahip olmuşlardır. Talebelerimiz kimisi doşent, kimisi profesör olmuştur. Amacımız bilimsel hayata hakim olmaktır, yani bilimsel hayata Müslümanların hakim olması lazım ve yetişen insanların Müslüman yetişmesi, mütedeyyin yetişmesi lazım. Yani ilim öğreniliyor diye aldatılarak ilimden, irfandan, ahlaktan kopmaması, dinden, imandan çıkmaması lazım. Biz bunu gördük, üniversiteler komünist yuvası oldu, üniversiteler ahlaksızlık kaynağı oldu, zina yeri oldu. Efendim, fahişelerin geldiği, gittiği şeyler oldu. Bunu tedavi etmeye çalışıyoruz. Mücadelemiz bu. Türkiye'de bunları yaptığımız zaman bunların Türkiye'de yetmediğini gördük. Türkiye dışına da taşmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü Türkiye dışında da Müslüman kardeşlerimiz var. İnşallah Danimarka'da, İsveç'te, Almanya'da, Hollanda'da e, daha henüz yeni başladık şeye çalışmalara, yurt dışı çalışmalarına. Türkiye'deki tecrübemizden faydalanarak buralarda da inşallah... Hem eğitim alanında hem sosyal çalışmalarda hem de ekonomik güçlerimizi birleştirerek güçlü organizasyonlar kurmak şekliyle de efendim, on ilgileniyoruz. Bizim kendimizin Türkiye'de şahsen vakıflarımıza yardım eden, hayır hizmetlerini destekleyen 20 kadar şirketimiz var. Bu şirketlerin gelirleri hayır hizmetlerini götürüyor. Yani bu dergileri onlarla çıkartabiliyoruz. Radyo yayınlarını onlar da yapabiliyoruz. Zarar etsek bile oralardan kazandığımızı buraya verip bu hizmetleri götürüyoruz. Şimdi sizden birinci derecede istediğimiz bizim radyo yayınlarımızı takip edin. Bu basit bir şey ama faydalanacaksınız. Hem lisan yönünden çocuk çocuğunuz faydalanır çünkü zamanla burada yetişen kimselerde Türkçeyi unutma durumu da olabiliyor. Evinize yerleştirin akrayı dinlemelerini çünkü 24 saat yayın yapıyoruz. Hem güzel şeyler öğrenirler hem güzel Türkçe ile ilgileri devam eder. Dini bakımdan da bilgilenmiş olurlar. Biz ve şu bakımdan atladık. Yani camide aslında ben İlahiyat Fakültesi profesörüyüm. Camide de vaaz veriyordum. İlahiyat Fakültesi'nde de kalabilirdim. Orada da tabii talebelerime faydalı oluyorum. Mesela yarın gideceğimiz şahıslardan bir tanesi bizim fakülteden mezun talebe. TGRT'de karşınıza çıkan Efendim, Orhan Karmış profesör, talebem. Ee, ondan sonra Ramazan Ayvalı'da talebem, etemlemen, talebem. Yani oradan da fayda oluyor ama fayda daha geniş olsun diye biz bu şeyleri yayma arzusundayız. Şey, radyomuzu dinleyin. Kolaydır. efendim ee, Kolay bir şeydir ama oradan şeyler, e, ilgimiz devam eder. Siz de çeşitli yönden istifade edersiniz. Bu bir. İkincisi, bugün Müslümanların en aşağı gayrimüslimler kadar, Hristiyanlar kadar veya komünistler kadar aktif olması lazım. En aşağı. Madem onlar beşer olarak böyle bir şeyler yapabiliyorlar, demek ki bizim de elimiz ayağımız var, biz de onlar kadar yapabiliriz. Ama biz Müslüman olduğumuz için onlardan kat kat daha fazla şeyler yapabilmeliyiz. Binaenaleyh pasif durmamamız ve çok çalışmamız lazım. Her yerde, mesela üniversitedeki bir arkadaşımız etrafındaki insanların İslam'a kazanılması için çalışabilir. <gülüyor> Ticari hayattaki bir kardeşimiz çevresine faydalı olabilir veya burada yapacağımız çeşitli müesseselerde görev alabilirsiniz veya kendiniz çeşitli müesseseler kurabilirsiniz. Yani İslam'a hizmeti e, darma, dağınık darmadağan değil de organize bir tarzda yapmak için birlik ve beraberlik içinde olalım diye sizin de katkılarınızı temenni ederiz. Bakımlarınızı öğrenin, tanıyın, çalışmalarını görün. Türkiye'ye geldiğiniz zaman müesseselerimizi de görün. Çünkü insan görmeden net çapta bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlayamayabilir. Gelin görün müesseselerimizi, okullarımızı, kolejlerimizi, efendim yaptığımız çalışmaları. O zaman e, daha iyi anlayacaksınız. Çalışmaları beraber yapalım. Gelin birlik olalım. Efendim sevelim, sevelerelim dediği gibi Yunus Emre'nin biz de sizden şey istiyoruz, yani İslami çalışmalarda e, karşılıklı işbirliği içinde olmayı istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Sorularınız varsa, tabi burada bitmiş oldu galiba şey, 8'e 18 geçiyor, 8'e kadar. Ama kimse de çıkın demedi, isterseniz burada sorun, isterseniz gideceğimiz yerde herkes gelebilecekse, gelir gelemeyecekse, burada sorusu varsa arkadaşlarımızın sorsunlar. Okuların ihtimal, ihtimal var mı? Ha, o olabilir. Hiç kimse ses çıkartmaz ve içeride kalırız. Ben tekrar bir şey daha söylemek istiyorum. Toplantıyı güzelleyen katkı dolayı tüm arkadaşlara koşturan arkadaşlara çok, çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları yaptım. Bilimsel çalışmayı bilen bir insanım. Öyle abuk sabuk, ipeçaba gelmez efendim, palora şeyleri sevmem, söylemem. Bizi tanıyanlar tanımlar arkadaşlarımız. Bir müşahhit gözüyle, yani mesele, kurt efendi hazretlerinin yanında, yakınında bulunan bir insan gözüyle ve şüpheci bir insan gözüyle ve efendim mühendislik okullarında, fakültelerinde. Efendim, vakti geçmiş bir hoca olarak aynı zamanda, benim yükselik, yükseliş mimarlık mühendislikte dersim vardı. Efendim, Atapazarı-Sakaryan Mühendislik Akademisi'nde dersim vardı. Yani etrafım teknik elemanlarla, matematikle, şeyle, Efendim kendi hayatımda öyle, sen bölümünden mezunum şeyin, senin. Ee, şey bir insan olarak yani araştırıcı ruhlu bir kimse olarak benim tespit ettiğim olaylardan bazıları bunlardır. Bizim bir profesör arkadaş var diyor ki, yani binlerce bulabiliriz misal. Hocamız gerçek bir veli olduğundan böyle herkese bir hocasını sever, meteder, efendim vesaire filan ama bu anlattığım şeyler bana çarpıcı gelen misaller olduğu için. Sizinle dertleşme bağında 20. yüzyılı yaşayan, modern hayatı bilen efendim kimse olarak bu misaldiri size arz ediyorum. Buralardan göreceksiniz ki şu bizim materyalist mantığımızın dışında bir başka mantık var. Bir başka dünya var, bir başka alem var. İnsanların bir ruh alemi var ve insanların bir takım manevi işleri var. Bu ispat edilmiş bir olay. Yani bunlarla bence ispat olmuş oluyor. Efendim Tasavvufun bir gücü var. Bunun da kaynağını gösterdim. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Tabi bunları bilmeyen insan Kur'an'a da inanmayabilir. Kur'an'ı da şüpheyle karşılayabilir. Ama bu işler oluyor muhterem kardeşlerim. Bunu size ben de kendim de yaşamış bir insan olarak bunları anlatıyorum. Şey Mantığın esası şu. Yani olayın... Özeti şu. Allahu Teala Hazretleri sevdiği kuluna olan üstü bir takım melekeler, kabiliyetler ihsan ediyor. O sizin gibi bir insan olmaktan çıkıyor. Başka türlü bir insan haline geliyor. Bunun sebebi ne şey? Allah'ın yolunda yürümesi, farzları tutması, namire ibadetleri yapması sonunda olan bir durum. Yani Allah'ın onu sevmesi, sevdiği zaman gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili, tutan eli, yürüyen ayağı olması meselesi. Bunları ben kendim yaşam kendi yaşamımda gördüğüm için eski anlatılan olayların da şeylerini çözebiliyorum. Yani nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Safiyane bir iman olarak değil de bilimsel bir inançla onların da gerçekliğini kabul ediyorum. Ee, biliyoruz ki, Allah inancına, yani marifetullah ererseniz, Allah'ı hakkıyla tanırsanız, Allah Ta'ala her şeye kadirdir, biliyorsunuz. Her yerde hazır ve nazırdır, biliyorsunuz. Bir şey istediği zaman ol der, olur, biliyorsunuz. İşte insan Allah'ın yolunda yürüdüğü zaman, Allah Teala Hazretleri yardım ediyor. Allahu Teala Hazretleri koruyor. Allahu Teala Hazretleri ona eza cefa eden kimseleri cezalandırıyor. Sahibinin hayatında bu böyle, peygamberlerin hayatı misal olarak vermek istemiyorum. Çünkü onlar peygamberdir diye sıyırılıyorlar. Efendim o peygamberdir diyorlar. Peygamber olmayan insanlardan misal veriyorum ki, bu işlerin olurluğunu bilsin diye insanlar, bir üniversite profesörü olarak merak edilen bir konuda misallerle, somut yani elde tutulan misallerle, gözle görülen misallerle bu olay hakkında e, bilgilendirmek istedim kardeşlerimi. Efendim, i̇şin aslı esası budur. allah Teala Hazretleri cümlemizi kendisini sevdiği kullardan eylesin. Sevdiği yolda yürümeyi nasip eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. ada düşmem Near